inelhamdeliillahi nahmeduhu evet her her zamanki gibi cuma günleri bu saatlerde Aصحابın anlayışına uygun Kur'an ve sünnetin ışığında İslam fıkhını anlatıyorduk. Ve geçen hafta guslün adabını saymıştık. 14 tane guslün, 14 tane adabı veya sıfatı şeklini saymıştık. Bugün de inşallah delillerini zikredeceğiz. Vakit yettiği kadar tabii. Diyor ki: "Sıfatu gusl el-gusl ay min el-cenabe." Cünüflükten dolayı ister erkek olsun ister kadın olsun nasıl gusül edilmesi gerektiğini veyahutta kadınlar için hayızlı veyahutta nifaslı olan kadın nifaslıysa veyahutta hayızlı ise aynen cünüplükteki gibi nasıl gusül alınması gerektiğini aleyhissalatü vesselam ile hanımları ne yapıyorlar? Bu tür adabları bize gösteriyor. <gülüyor> İmam Buhari ile İmam Müslim'in sahihlerinde zikrettikleri bir hadiste Ümmü Aişe radıyallahu teâlâ diyor ki: "An Aişe radıyallahu teâlâ anha, 'Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ ğtsele min el cenâbeti yebda' fe yğsilu yedeyhi, thumma yefriğu bi yemînihi alâ şimâlihi fe yğsilu fercehu ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعره حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفنا على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه ثم غسل رجليه. يُرْكِي رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا عَلِيٌّ الصات والسلام جِنسِي مُنَاسَبَةً ve yahut rüyasında ihtilamdan sonra kişi biliyorsunuz Ali Satt hiçbir zaman ihtilam olmadı ama onun dışındaki veyahut tereslerin dışındaki insanlar ihtilam olabilirler. Ey rüyasında hanımı ile cinsi münasebet yapmasını görebilir. Burada diyor ki kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem minel cevaneti minel cenabeti yebede'u fe yağsulu ye'de'yi ilk önce ellerini yıkarmış ve vesselam ondan sonra <gülüyor> thumme yufriğu bi yemini ale tabi o zaman eğer ibrik yoksa şimdiki gibi değil mesela çeşmeliyo falan ne yapıyor eliyle sudan alıyor belki tas bile olmayabilir o zaman için o zaman leğenden olan suyu eliyle alıyor eliyle alıyor şu sol eline Ondan sonra ne yapıyor? Yıkıyor. Feyagsilu farcehu. Ve tuvalet esnasında oturacağı zaman ne yapıyor? Sağındaki suyu sol eli üzerine dökerek kişi her iki fercinin yıkıyor. Ey kubülü ve dubur. Kubul ey öndeki kişinin ağzası ferci ister kadının ister göb. Duburu ey arkadaki böylece arkasını ve önünü ne yapar meni varsa meniden mezi varsa meziden veya başka bir şey varsa bu tür şeyden temizlemek. ثم يتوضأ وضوء للصلاة. Ondan sonra, ferc ellerini, Ondan sonra fercini yıkadıktan sonra, tıpkı namaz kılması için nasıl abdest alıyor ise usulden önce aynen abdest, namaz abdesti gibi abdest alıyor. Ve bu Aişe hadisinde ayaklarını da diğer azalar gibi peş peşe yıkıyor. İleride gelecek Meymune radıyallahu ta'ala anha bintil Harif, aleyhissalatü vesselam'ın hanımı, onun hadisinde diyor ki, aleyhissalatü vesselam bütün abdest, abdest, namaz abdesti gibi, abdest aldığı gibi abdest alıyor. Ancak ayaklarını yıkandıktan sonra yık, yıkıyordun. Ayaklarını yık, en sona bırakıyordu Yani ne yapıyor? Ellerini, ondan sonra e, istinşak, e, gargara, veyahut tamazmada, ondan sonra yüz, ondan sonra eller, ondan sonra baş, ayaklarını yıkamıyor. Meymunen, meymunen hadisinde. Ne yapıyor? Boy abdesti alıyor, ondan sonra ayaklarını yıkıyor, ondan sonra Namaz kılmak isterse namazını kılıyor. Burada Ayşe hadisinde ise radıyallahu Teala diyor ki tıpkı namaz için nasıl abdest aldıysa aynı o şekilde baştan sona kadar ey, ayaklarıyla beraber. Ondan sonra yıkanıyor. <gülüyor> <gülüyor> diyor ki ثُمَّ يَأْخُذِ الْمَهِ Abdest aldıktan sonra ne yapıyor? Ondan sonra suyu alıyor. فَيُدْخِلُوا أَصَابِعَهُ فِي اُسُولِ şar." ellerini suya koyuyor. Ondan sonra saçları gür olduğu için veyahut da fazla olduğu için veyahut da uzun olduğu için ne yapıyor? Parmaklarını saçları arasına ne yapıyor? Tıpkı sabun ile yıkadığı veyahut da ufaladığı gibi ne yapıyor? Böyle bütün saçın her tarafını ve baş derisini ne yapıyor Ali satt ve selam ıslatıyor. O dönemde su azlığı olduğu için biliyorsunuz ileride gelecek. Ali satt ve selam Birkaç avuç ile boy abdesti alıyor. Bir avuç ile abdest alıyor. Bir avuç. el mut iki elin içerisinde alınacak olan şey. Onun için geçmişte Müslümanlar fitrelerde elleriyle bir avuç alıyor koyuyor. Bir sağ olabilmesi için. Ve burada sağ şimdiki zamanda alimler iki buçuk kilo ile üç kilo arasında takdir ediyorlar. Yani bir saat iki buçuk kilo ile üç kilo arasında. ihtiyat babından dolayı burada hembeli fukahası diyorlar ki üç kilo pirinç çıkarın. Hani fazla olsun eksik olmasın. Dolayısıyla burada abdest mesela boy abdesti için Ali'in saati ve selamın yıkandığı suyun üstünde bir su ile yıkanıyorsa bir kişi demişler ki bu israftır yani haramdır. Vallahu a'lem bu israftan veyahut da bu haramdan bu zamanda kurtulacak belki en alime olan kişi bile kurtulamıyor. Hangimiz hangimiz 20 kilosu ile veyahut da 10 kilosuyla yıkanıyoruz. Adam duş açıyor. 10 kişinin yıkanacağı bir su ile yıkanıyor. Hele bu zamanda şu üstten akan sular. Muttaki Müslümanlar için gerçekten takvalı Allah'tan korkan kişiler için böylesi bir dıştan yıkanmaması lazım. Kovaya koyacağım. Yeterince ne yapacak? Alacak kovadan ve yıkanacak. Hatta izara en kadistabra artık Tam kanaat ediyor ki saçlar ve e, başın derisi ıslandı. Islandığını kanaat edince ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam? حَفَنَا عَلَى رَأْسِهِ فَلَثْ حَفْنَاتِ Ondan sonra el hafna yani bir avuç veyahut da bir tas kadar. Alıyor eliyle böyle bir tane hefne, bir avuç dolusu veyahut da iki avuç dolusu. Neyse. veya da bir tasla. Bu şekilde baştan ne yapıyor? Baştan başlıyor. Demek ki husulun başlangıcı baştan. Ondan sonra sağdan ondan sonra soldan ve bu şekilde ne yapıyor aleyhissalatü vesselam? Bütün vücudunu ıslatıyor. İleride geleceği gibi bu gusül esnasında vücudu ovalamak vacip midir değil midir? Alimler arasında ihtilaf var. Tıpkı abdeste olduğu bir geçmişte anlattığımız gibi. Bazı alimler Abdest esnasında suyu çektikten sonra bu şekilde ovalamak bazı alimlere göre vaciptir. Cumhura göre sünnettir vacip değildir. Su her tarafını her tarafını kapladıktan sonra veya da kapsadıktan sonra ovalamasına gerek yok. Ancak baştaki veya da sakaldaki saç gibi sıkı bir saça bir kıl sahip ise ve o suyun deriye ulaşmayacağına kanaat ediyorsa o zaman ovalaması vacip olur. Yok eğer bu şekilde normal bir kıra sahip ise o zaman ovalaması vacip değildir. Sünnettir. Tabii ki muttaki kişilere düşen şey devamlı azimete sarılarak en eflalını yapmaktır. Her ne kadar vacip değilse de tamam mı? Aleyhisselatü vesselam'ın sünnetine uygun bir abdest alması için o zaman o alaması en eftalıdır. muttaki bir Müslüman elinden geldiği kadar devamlı Müslümanların ihtilafa düştükleri şeylerde en iyisini tercih etmesidir. En englisi değil en eftalısını ve en doğrusu. Gerçek mutlakiler için bu düşer. Ondan sonra diyor ki ve Vesselam ümmü enaisa sonra afadı ala sa'ir cisdihi bu başına döktekten sonra ondan sonra bütün vücudunu ne yaptı her tarafına su dökerek ıslattı ondan sonra diyor ki thumma ghasala lihi ondan sonra ayaklarını yıkadı ve bu hadis bu hadis raddiyallahu taala an yani ümmü enaisa raddiyallahu taala anha bu söylediği hadis İmam Bukhari ile İmam Müslim'in kitaplarında Sahih olarak yazmış oldukları bir hadistir. Ve biliyorsunuz Sahih-i Müslim ile Sahih-i Bukhari ile Sahih-i Müslim Ehli Sünnet ve Cemaat'ın katında Kur'an'dan sonra gelen en sahih kitaplardır. Şiiler, Rafiziler müstesna. Biliyorsunuz Rafizi Şiiler veyahut da Safaviciler şu anda yani devlette İran'da oluşturulan bu devletin sahipleri bunlara el devlet deniliyor. Yani bunlar gerçekten Şii değildirler. Şii demek taraftar demek. Yani Ali taraftarı. Acaba Ali radıyallahu teâlâ anı Ebubekir'i tekfir etti mi? Ömer'i tekfir etti mi? Üthman'ı tekfir etti mi? Bilanki sonlara biat etti. Peki neden bunlar Alavi olmalarına rağmen neden Ebubekir, Umar'ı, Osman'ı ve sahabileri tekfir ediyorlar? Hiçbir zaman Ali Radiyallahu Kur an Kur'an'ın eksik veya fazla olduğunu söyledi mi? Yok. Niçin bunlar Kur'an ve Sünn ve Kur'an'ın eksik veya fazla olduğunu söylüyorlar? Demek ki bunlar Ali taraftarı değil. Tıpkı Hristiyanların kendilerine El Mesihiyyin veyahutta El Mesihiyun dedikleri gibi. Şu andaki Hristiyanlar gerçekten Mesih midirler? Evet kendilerini kendi kendilerini Mesih'e nispet ediyorlar. Ey İsa aleyhisselam. Ama bir kişi bir kişiye kendini mensup etmesi şimdi biz Müslümanların İslam'a mensup olduğumuz gibi ayrıca acaba bütün yönlerimizle gerçekten Müslüman mıyız? Tabii ki iman ile İslam mefhumu arasında fark var. Derslerimize katılan kardeşlerimiz akide konusunda bunu gördüler. İslam kelimesi tek başına geldiği zaman içine iman da girer. Ayrı ayrı bir konuda ayrı ayrı gelse o zaman iman ayrı mefhumu ayrıdır, İslam mefhumu ayrıdır. Anlaşılıyor mu? Burada bu insanlar, Şiiler, kendi imamlarının tarafından gelmeyen bir hadisi kesinlikle kabul etmezler. Sahih-i Bukhari'nin %99'undan fazla onların yanında küfürdür. Ehli sünnet ve cemaatın katında Sahih-i Bukhari ile Sahih-i Müslim, Kur'an'dan sonra en doğru Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleridir. Başta Bukhari, ondan sonra Müslim. Ehli Sünnet-ül Cemaat'ın yanında en doğru ve Vesselam'ın sözleri olarak bunlar. Dolayısıyla bu hadis İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifakıyla Ümmene Aişe'nin Aleyhisselatü Vesselam'ın buradaki guslunu anlattığı gibi ne yapıyorlar? Sahihtir diye kitaplarında tasdik etmişler. Ve burada El-Vudu ile El-Vudu şeyinde El-Vudu geldiği zaman wow, Ötreli geldiği zaman Fi'il anlaşılıyor. Fi'il, ay abdestin alınış şekli. El-Vadu geldiği zaman, o zaman abdest anlaşılıyor. Dolayısıyla vudu ile vudu arasında fark var. Burada diyor ki birincisi, birinci adab veyahut da birinci sıfat nedir? Diyor ki, meshul yedi bitturab au ghasliha bis sabun ve nehvihi. Kişi cinsi münasebetten sonra öyle ya, olabilir ki elleri o esnada mesela medhiye veyahut da bir şeye şey olmuş veyahut biliyorsunuz sahih görüşe göre meni tahirdir. Henefi fukası müstesna diyorlar ki meni necistir. Ebu Hanife rahimahullah ile ashabı diyorlar ki meni necistir. Onun dışında bütün İslam mezhepleri selef dahil olmak üzere meni tahirdir. Necis değildir. Dolayısıyla temizlikten dolayı, necislikten dolayı yıkamıyor Temizlikten dolayı ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam? İlk önce fercini, ondan sonra ellerini ne yapıyor? Yıkıyor. Peki başlangıçta ne yapıyordu? O zaman sabun kutluğu olduğu için ve Vesselam ne yapıyorlar? Ellerini toprağa veriyor. Veyahut sol eliyle toprağı alıyor. Ondan sonra sabunun yerine ovalıyor şöyle. Ondan sonra suyla yıkıyor. Ey toprağı sabunun yerinde kullanıyorlardı o zaman için. Ve şu anda... Dağlarda yaşayan insanlar özellikle bu savaş, savaşın kol gezdiği yerlerde şu anda bu tür şeyleri tatbik ediyorlar. Şu anda Suriye'de, Somal'da, Mali'de ve bu insanlara çok dua edin. Evet, evet. Somal, Somal'deki Müslümanlara, mücahitlere, Mali'deki, Mali'deki mücahitlere, Suriye'deki, şu burada yani Allah rızası, Afganistan'daki, Çeçenistan, Keşmir'de bu Müslümanlara çok dua edin. Bunları hiç unutmayın. Şu anda var ya, Uluslar arası küfür gücü nerede İslam doğuyorsa o İslam'ı orada yok etmek istiyorlar. Baktınız uluslar arası denen güç, Suriye, Beşar eset Suriye'yi künfe kün yaptı, askeri müdahale yapmıyor. Mali'de Müslümanlar ne yaptı ki şu anda bütün uluslar veyahutta hatta zanim küfür gücü oraya hepsi ne yaptılar? Giriş yaptılar. Ne yaptılar Mali'deki Müslümanlar? Ne yaptılar? devletle ihtilafa döndüler ve dolayısıyla inkilaf yaptılar çünkü o adamın şey yapmanın ismi baktılar ki bu adamlarda İslam kokusu var yılan büyümeden yılan büyümeden başını ez. ezersen o zaman kurtulursun büyüdükten sonra kurtulamazsın dolayısıyla bu yerlerde olan Müslümanlar bu sıkıntından dolayı bakıyorsun ki toprakla ellerini sabun yerine yapıyorlar yıkıyorlar toprak yiyorlar şu anda Allah Allah. Suriye'de bir kaç defa Ceziren üstüne gelen adam diyor ki toprak yiyoruz diyor toprak yiyecekleri hiçbir şey yok adamlar korkularından daha çıkmışlar bu aralara sığındılar ne su var ne şu ne bu su olmayınca ne yapacaklar aynı geçmişte ilk ilk döneminde olduğu gibi ferçlerini tuvalete gittikleri zaman ön ve arkayı taşlarla taşlarla temizliyorlar Hı. su yok Bazen biz bunu zikrettiğimiz zaman bazı şahıslar soru soru yönelterek diyorlar ki yani niçin siz bu taşları zikrediyorsunuz? Taş geçmişteydi şu anda sular var. Ama olabilir ki bir gün gelirsen o taşa muhtaç olabilirsin. Şu anda bazı Müslümanlar bazı yerlerde muhtaç oldukları gibi. Ha o zaman sabunluğun yokluğunda, sabunun yokluğunda toprağı bu tür şeylerde kullanmakta bir veis yoktur daha doğrusu olması lazım ve tıpkı Ali Sıddık'la sem bir hadiste diyor ki bir köpek bir tabak bir tabağı yaladığı zaman birincisi toprak ondan sonra altı defa suyla yıkayınız. Çünkü sabun bile o köpeğin mikrobunu götürmez ama toprak götürür. O gördüğümüz şu anda gördüğümüz toprakta nice madenler var. Dolayısıyla o toprak görmediğimiz tahlil tahlil etmeden görmediğimiz o madenler hepsi bunun içindedir. Dolayısıyla bu tabii bir temizliktir. Veyahut da bir temizlik aracıdır. Sabundan çok daha iyidir. Sabun özellikle bu dönemde yapılan sabunlar birçok ülkele özellikle dışarıda yapılıyorsa domuz yağı olabilir. Ve birçok kimyasal şeylerden yapıldığı için deriye zarar verebilir. Onun için yine bu konuda size olan tavsiyem elinizden geldiği kadar Avrupa'dan veya da Avrupalıların şirketlerinde Müslüman ülkelerde yapılan sabunları kullanmayın. Ellerinizden elinizden geldiği kadar pahalı bile olsa kimyasal şeylerle yapılmadığını veya da domuz yağıyla yapılmayan sabunları almaya çalışın. İster el için olsun, ister vücut için olsun. Evet. Bu bir diyor ki burada delil olarak nedir? Wa min adillati ala Ey Allah'ı ceset hanımı. Maimuna bint al diyor der ki, sonra elindeki yeri söyledi. Sol bir süre böyle yaptı. Yere vurdu, tamam mı? Fe mesaha bi't-turab sonra Nasıl şöyle olabilir? Çünkü biliyorsunuz Müslümanlar önlerini ve arkalarını sol elleriyle yıkarlar, sağ elleriyle değil. Dolayısıyla Müslümanlar genelde su ile temizlendikleri için kilotları önden ve arkadan temiz olur. Kafirler, münafıklar, Yahudiler, Hristiyanlar dışları parlak, iç çamaşırları iğrenç. Oh. Ve burada Söyüde Arabistan'da bazı ilim talebeli kardeşlerimiz Britanya'da burada doktora yapmak için oraya gönderildi devlet tarafından. Diyor ki elbiselerimizi temizlikçiye götürüyoruz. 15 kişiydik diyor. Hepimiz onun yanına götürüyoruz. Bu Britanyalı bu Elbise temizlik, te, temiz, te, temizliği yapan kişi diyor hayret etti. Bunun iç çamaşırlarında bir miskazerre kadar bok yok. Dışkı yoktur. Önlerinde hiç, hiç birisinin kilotu sarımsı değildir. Çiş genelde birçok karışım şey özellikle içki mi içki alkol malko kullananların çişi genelde sarı olur. Ama bir cinsten olursa çişleri beyaz olur. Özellikle Bol bol içerse veyahut da bol bol su içen kişi çişi beyaz olur. Nadir su içip fazla çiş yapmayan sarımsı gelir. Ve bu kafirler, Yahudiler, Hristiyanlar kilotları önden ve arkadan, önden sapsarı alttan da affedersiniz hepsi bok. Ama dışarıdan bakıyorsun ki karavatlı maravatlı efendim kokulu mokulu falan filan dışı temiz. İçi bozuk. Tıpkı bir karpuz veya da bir elma gibi. Dışarıdan bakıyorsun ki karpuz yemyeşil çok güzel. Açtıktan sonra bakıyorsun ki hepsi kurtlaşmış. İşte Müslümanlar diyor ki bize bir gün birimize yaklaştı. Her gün yani çamaşırları gönderdik, Bir kişiyi görevli kılıyorlar. Gidiyor mesela her gün böyle sayılan. Bir gün diyor bir kardeşimizi tuttu. Gel diyor dedi. Siz necisiniz? Necisiniz siz? Dedi ki biz Müslümanız. Nerelisiniz? İşte söylediği Arabistanlıyız. Veyahut da Mısırlı veya da çünkü Müslüman Müslüman veyahut İslam sadece söylediği Arabistan değil. Dünyanın her tarafında var. Müslüman nerede olursa olsun Müslümandır. İslam'ın İslam'ın emir ve yasaklarına riayet ederek tamam mı? Ne yapıyor? Bu adaba bağlı kalıyor. Dedi ki siz sizin dininiz nedir? İşte biz Müslümanız. Yahu diyor siz hiç mi diyor altlarınızda şey yapmıyorsunuz nasıl diyor Yür dikkat ettim diyor nasıl, ne kadar bana iç çamaşır getirdiyseniz kilotlarınız tertemiz diyor ne bok var ne de çiş var şu gördüğün diyor Britanya toplumu İngiltere toplumu diyor hepsinin kilotları arkadan ve önden bok ve çişle dolu ve yani tiksiniyorlar dolayısıyla diyor ben diyor Britanyalara şu kadara yıkıyorum Tamam mı? size bu temizliğinizden dolayı diyor ben size işte şu kadar sent mevetti artık neyse oranın şeylerine göre indirim yapıyorum zamanla diyor biz tuttuk diyor buna İngilizce bir Kur'an-ı Kerim verdik diyor derken git gel git gel en sonda bu adam vallahi sizin dininiz hak bir dindir eğer bu dininiz şu temizliği emrediyorsa o zaman gerçekten sizin dininiz haktır bizim edindiğimiz din batıldır ve bu insan, bu adam İslam'a girdi. Burada bazı şahsa diyorlar ki niçin anlatıyorsunuz ya? Bu olabilir. Biz burada anlatırız. Bayat ve Vesselan bu hadislerde anlatmış. Olabilir ki kişi bu tür şeylerle karşı karşıya geldiği zaman o zaman bu temizliği taşla, toprakla yapabileceği, bayat da yapmasında bir beys olmadığını burada öğrenecek. Çünkü daha önceden söylediğimiz gibi farz ilim nedir? Farz-ı ayındır. Ey mutlak manada her Müslüman kadın ve ile Müslüman erkeğin öğrenmesi gereken dini ile ilgili helal ve haramla ilgili ilimdir. Bu her Müslümana, Müslüman erkeğe ve Müslüman kadına farzdır. Dolayısıyla bu gibi şeyler öğrenmek mecburiyetindeyiz. Her ne kadar şu anda bu tür şeylerle karşılaşmıyorsak da. Ha o zaman şu anda suyu var, biz taşla temizlenmeyeceğiz. Ne yapacağız? Suyla temizleneceğiz. Şu anda sabun var. Toprakla değil çeşmenin yanında sabun var ille de bazı müteşedditler gibi şimdi Afrika bölgelerinde bazı müteşeddit insanlar var çok aşırı gidenler var diyor ki aleyhissalatü vesselam toprakla yapıyordu adamlar devamlı lavabın yanında toprak bulunduruyorlar ve bu tür şeyler olduğu zaman toprakla ondan sonra suyla bu aşırılıktır bu doğru değildir bu bu Ali vesselam bunu taabbudi olarak yapmıyordu yani ille de toprak olacak diye bir kaide yok toprağın görevini görecek her şey nedir Müslüman temizlenebilir. İşte bu hadiste Meymune radıyallahu ta'ala Ali aleyhissalatü vesselam'ın cinsi münasebetten sonra ilk önce elini toprağa vurarak ondan sonra su ile temizlediğine ne yapıyor? İspat ediyor. <gülüyor> ve bu hadis İmam Bukhari rahimahullah kitabında sahih olduğuna dair ne yapmıştır? İspat etmiştir. İmam Müslüm'ün bir rivayetinde diyor ki ve fi rivayetin li ثُمَّ دَرَبَ بِشِمَالِهِ الْعَرْضِ Ey sol elini yere vurarak فَدَلَكَهَا دَلْكَنْ شَد۪يدًا Ey bu şekilde şiddetli bir şekilde böyle güç, kuvvetli bir şekilde elini şöyle yer yani toprağa sürmeye veyahut da sürtmeye başladı. Ki o elinde olan eğer koku varsa o koku veyahut o sarımsı pislikten dolayı o sarımsı şeyler elinde kalmasın veyahut da temizlensin. Ondan sonra ne yapıyor? Aleyhisselatü Vesselam ondan sonra suyla yıkıyor. <gülüyor> Dolayısıyla burada Aleyhisselatü Vesselam toprak ile elini temizlediğine dair İmam Bukhari ile İmam Müslim sahih kitaplarında nedir? Sabittir. Dolayısıyla bir Müslüman sabunun olmadığı yerde sabunun yerinde toprağı kullanmakta bir beis yoktur veyahut da toprağı kullanması lazım. İkincisi ka it halie fi eline eline bir kap çeşidi artık o zamanın kap çeşitleri nasıl ise görmediğimiz için bilmiyoruz acaba taştan mıdır topraktan mıdır Hani fuhar denilen köylüler genel bir ben bir köy çocuğu, köylü çocuğu olduğum için geçmişte bizim dedelerimiz annelerimiz testi mesleği ibrik falan tabak bu şeyden yapıyorlar fuhardan yani topraktan yapıyorlar yakıyorlar böyle şekillendiriyorlar. Ondan sonra ateşi yaka yaka yaka. Ondan sonra ateş bittikten sonra kurutuluyor. Bir testi veyahut da bir kap çeşidi oluşuyor. O zamanın kap çeşitleri de bundan veyahut da şeyden bakırdan olabilir. Çeşit şeylerden veyahut da deriden şundan buradan. Diyor ki: "İlhadis Aişe radıyallahu teala anha diyor ki: "Başladı, fagusle yedeyhi kabla en yudkhila yadehu fi'l-ina." Ey abdest almak veya hutta usul abdesti almak istediği zaman elini o suya vurmadan önce ilk önce ne yapıyor Aişe sellem ellerini yıkıyor. Ve biliyorsunuz kişi uykudan kalktığı zaman ellerini yıkamadan suya veya hutta yemeye gir, girdirmesi caiz değildir. Niçin? Çünkü kendisi rüya esnasındayken, şey uyku esnasındayken nahoş şeylerle eli ne olabilir? Necis olabilir. Ve geçmişte bazı şahıslar dediler, iddia ettiler. Nasıl olur da ben yani niçin ben kalkınca ellerimi ben tertemiz yattım. Yanımda hiçbir necaset de yoktur. Dolayısıyla ben kalkınca niçin ellerimi yıkayım ki? Bazı şahıslar böyle iddia ettiler. Ve iddia ettikleri şahıslarla bu tartışmayı yapınca tamam mı? Demiş ki o zaman ben kendimi kendi ellerimi bağlayacağım ve yine de yıkamayacağım. Ellerimi bağlayacağım ama yine de yıkamayacağım ellerini bağlamış ve yatmış bir uyanıyor affedersiniz bakıyorsunuz ki parmağı arkadan dübürüne sokmuş <gülüyor> veyahutta dübürüyle uğraşıyor ve geçmişte su azınlığından dolayı dübürlerini taşla sildikleri için biliyorsunuz taşla silinince yüzde yüz temizlenmiyor yani sağdan solda bazı kalıntılar kalabilir bu kalıntılar terlediği zaman ne olur arkadaşlar ne olur? bulaşılır. yok bir de ele de bulaşır evet. çünkü siz hacca gittiğiniz zaman dikkat ediyorsanız izarın altında kilot olmadığı zaman çok yürüdüğü zaman insanın öndeki ve arka şeyleri çok terliyor ve bazıları melhem kullanıyorlar değil mi? çok terliyor bir de işte bu terden dolayı altını güzel bir şekilde yıkamayınca kişi de kendini kaşadığı zaman o zaman o terden dolayı eriyen o necaset o zaman eline de bulaşabilir. Ha o zaman eline bulaşınca o suya koyarsa o zaman o tahir olan su necis olmuş olabilir. Veyahut adam uykudan kalkıyor. Özellikle din konusunda titiz olmayan insanlar adam uykudan kalkıyor. İşe gidecek mesela. Bakın yani uyandı baktı ki yedi, yedi buçuk. Sekizde işe gidecek. Elini ve yüzünü yıkamadan ilk önce yemeği getiriyor hanımı. Ve adam ellerini yıkamadan yüzünü yıkamadan zaten namazını yaz eğer yoksa kalkıyor hemen yemeğini yemeğini yiyor. Peynirse şuysa eliyle tutacak. Tabii ki bu Müslümanın yapacağı bir davranış değildir. Evet. Dolayısıyla bizim dinimiz temizliği, temizliğe çok önem verdiği için Müslüman her ne kadar kendi vücudunda veyahutta yerde bir necaset yoksa da ellerin yıkanmasını ne yapıyor Ali ve selam tavsiye ediyor. Üçüncüsü avlulu Kabül e, Gösül, Gösülden önce boy abdesti almadan veya da almadan önce abdestin alınmasına veya da alınması gerektiğine dair delil yine ay işaret ediyor Allahu Teala'n, Bukhari ile Muslim rivayet ettikleri hadisede yürüki, an Nabiye Sallallahu Aleyhi ve Sallam, "Kanı, eğer ıhtisalı min al-janabeti, başa, fıgşla yedeyi, sonra yitwda'u kma yitwda'u l-ıssala." ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره ثم يصب على راسه ثلاث غرف bundan önceki hadiste neydi? ثلاث حفنات. Burada dedi ki Ali Sattwasale ummu Aysanatinca diyor ki ثلاث غرف. Gurf ay ouş dolusu. Bi yedei, sonra يفيد على جلده كله. Ondan sonra bütün vücudunu ne yapıyor ıslatıyor. Diyor ki cenab dolayı Etten atmak gusül abdesti almak istediği zaman Bede'e feğasele yedeyi ilk önce ellerini yıkar. Ondan sonra namaz namaz kılmak için nasıl abdest alıyorsa o şekilde baştan ellerden ta ayağa kadar aynen yüzde yüz bir abdest alıyor diyor aleyhissalatü vesselam. Thumme yetevadda'u keme yetevadda'a li Aynen sanki namaz kılacakmış gibi Orada usul abdesti için ne yapıyor? Veyahut boy abdesti için ne yapıyor? Aleyhissalatü vesselam abdest alıyor. Ve burada dikkat ediyorsanız يَتَوَدَّ اُلِسَّلَا اَيْا Elden başlayarak yık, ayaklara kadar. اُمْ مَيْمُونَ Meymunenin hadisinde ise ayaklarını en sona bırakıyor. Ve bu hadis yine İmam Bukhari ile İmam Müslim'in rivayet ettikleri hadistir. اَلْمَضْ ve الْاِسْتِنْشَاقِ madmada ağız ağza verilen su ve ağzı kapatarak ağzın içinde çakalamak anlamına geliyor. El istinşek ey buruna çekilen su. Vel istinfar buruna, burundan çıkarılan su. Yani buruna çekmek istinşaktır. İstinfar burundan çıkarmak. Ey buruna giren suyu veyahut da burun içinde olan pislikleri ne yapmak? Dışarıya çıkarmak. Ve buradaki istinşek abdeste ve gusülde sahih görüşe göre vaciptir. Ebu Hanife Rahim Abdullah ve Ashabı demişler ki madmada ve istinşak gusülde vaciptir ancak abdeste sünnettir demişler. Dolayısıyla gusül ile abdest esnasında ayrım yapmışlar Hanefi Fukası. Cumhur'un görüşüne göre ister gusülde olsun ister abdeste olsun ağza ve burnuna su vermek vaciptir. Yani sahih görüşe göre tamam mı? Sahih görüşe göre bir Müslüman abdest almak istediği zaman ağzına ve burnuna su vermezse o kişi sahih görüşe göre abdesti batıldır. Burada ne var arkadaşlar? Bu meselede ihtilaf var. Muttaki bir Müslüman ne yapması gerekiyor burada? En eftalını yapması gerekiyor. Ey olabilir ki gerçekten burada cumhur daha haklıdırlar ve Ebu Hanife burada hata edebilir ve yahut cemhur başka bir yerde hata edebilir, Abu Hanife isabet edebilir. Ha o zaman bu ihtilaflarda Müslüman elinden geldiği kadar en efdalını ne yapmak lazım? Yapması lazım. Ey azimete kaçması lazım. Ve burada diyor ki: "Kale Ebn Abbas radıyallahu <gülüyor> teala an an Maymuna radıyallahu ta'ala anha, Maymuna bint el ey Ali'satu's-Samen hanımı, 'Kalet sababtu lin-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ghuslan.' Ey ona su döktüm. Bir hop çeşidine su doldurdum. Fe afrağa bi yemihi ala yisari faghselahuma. Eliss sağ, sağ eliyle sol el üzerine ne yaparak su dökerek yıkadı. Thumma ghasala farcahu ondan sonra fercahu ay qubulünü yıkadı. Niçin? Çünkü cinsi münasebetten sonra kadının ve erkeğin ferci fercinde meni olabilir veyahutta mezi de olabilir çünkü şehvetten dolayı meni ile mezi birbirine karışırsa ne olur? Bazı alimlere göre necistir, bazı alimlere göre necis değildir. Çünkü mezi olabilir, olmayabilir sevişme esnasında veyahut da cinsi münasebet esnasında. Dolayısıyla kadın ve erkek cinsi münasebetten sonra ferçlerini yıkamaları nedir? Sünnettir. Bazı şahıslar çok aşırı giderek özellikle kadınlar için fercinin içini yıkaması lazım. İmam Elbani Rahimahullah diyor ki, teabbudi yönden yıkamak farz değildir ancak temizlik yönden yıkanmakta bir ve is yoktur. Çünkü olabilir ki kadının fercinde meni kalıntıları olabilir. Ey dışarıya çıkmayabilir. Dolayısıyla burada o zaman o kadın veya da erkeğin erkeğin zekerinde meni kalıntıları kalabilir. İşte bu meni kalıntılarının kalmaması için ne yapması gerekiyor? Fercini yıkayacak. Bir de fercin mezi ile bulaşmasından dolayı Temizlik babından necaset necaset babından değil temizlik babından o meni'den dolayı fercini ne yapar, fercini yıkar. Sababtul-Nabi guslan fa'fraga bi-yeminihi ala yasari fa ghasalahuma thumma ghasala farjahu ay undan surra fercinini qad thumma qala bi-yadihi al-ard hakaza famasaha bi-turab thumma ghasalah bizim buradan alacağımız delil ثُمَّ اِشْ ثُمَّ تَمَضْمَدَ وَسْتَنْشَقَى Esas hadisten alacağımız biz bu hadise için delil nedir? ve وَسْتَنْشَقَى Ay ağzına ve burnuna su verdi. Dolayısıyla bu hadisi de yine Bukhari ile Müslim kitaplarında rivayet etmişler. Bil ittifa. Ha o zaman Aleyhisselatü Vesselam bunu emrederken dolayısıyla ağza ve burnuna Gusülde ve abdeste su vermek nedir? Vaciptir yani farzdır. Ebu Hanife'ye göre Allah rahmet etsin. Ona göre abdest esnasında ağza ve buruna su vermek sünnettir. Yani sünnet ise kişi abdest aldığı zaman ağzına ve buruna vermezse diyor bir sakıncası yoktur. Abdesti sahihtir. Cumhur'a göre ise ve hak cumhurun yanındadır. Ebu Hanife'nin yanında değildir. Tamam mı? Hak cumhurun yanındadır. Yani kişi ağzına ve burnuna su vermezse o zaman o kişinin abdesti batıldır. Peki burada bir kişi bu Hanife'nin mezhebini taklit ediyorsa ve hakkın nerede olduğunu bilmiyor veya da sormamışsa veyahut da öğrenmemişse bu Hanefi mezhebine mensup olan bu kişinin abdesti bu şekilde namazları, ibadetleri sahih midir değil midir? Alimler demişler ki burada bu konuda bazı şartlar var. Nedir? Eğer öğrenmek gücünde ise ve öğrenmiyorsa, yüz çeviriyorsa abdesti sahihtir çünkü mukallittir ama hakkı öğrenmekten terk ettiği zaman günahkardır. Niçin? Çünkü hakikat mevcuttur, kitaplarda mevcuttur, hadisler mevcuttur. Ama yüz çeviriyor, öğrenmek istemiyor. Ama eğer okul yazarı yoksa ne yapmıyor? Sormuyor. Ve biliyorsunuz kişi okul yazarı yoksa veyahut da bilmediği, bilmediği bir meseleyi öğrenmesi için ya okuyacak veya da soracak. Fes'elu zikri in kuntum la te'alemun. Eğer bilmiyorsanız ve buradaki Fes'elu zikri ayeti bütün tahussuslara şamildir. Sadece din konusunda değil. Sen bir kapı yapacaksın, malangoza gideceksin. Sen Mideden dolayı hastaysan mide doktoruna gideceksin. Göz doktoruna değil. Dolayısıyla bu konuda bütün tahassuslarda her şeyi sahibine, ehline götüreceksin. Ehline soracaksın. Din konusunda da bir dini bir meselede bir şeyi bilmiyorsan din ehline, dinde güvenilen alimlere soracaksın. Bu kişi hem alimlere sormuyor, diyor ki ben okul yazarım yok o zaman sor yine sormuyor veyahut da okul yazarı yok diyor ki ben öğrenemiyorum ama televizyona 5 saat 2 saat bir maça 2 saat 3 saat hiç sıkılmadan gözü bilgisayarda veya hotta televizyonda bir diziyi seyrediyor 2 saat hiç sıkılmaz öyle değil mi? ama burada farz olan ilmi nasıl abdest alması gerektiğini nasıl usul abdest almalı gerektiğini 5 dakika sürmez vaktini o beş dakikaya vermiyor ama bir saatini, iki saatini hiç sıkılmadan Hürriyet gazetesine, Günaydın gazetesine veya da şu diziye veya da bu diziye sıkılmadan veriyor ama dinini öğrenmesi için vermiyor. veya da arabasına veya da yayan camiye gidip de şu hoca efendiye sormuyor. Efendim işte ben şöyle şöyle bir meseleyle karşılaştım ne yapmam gerekiyor? Kişinin bir belli bir mezhebe mensup olması mensub olmasında bir sakınca yoktur. Eğer gerçekten ammi ise, eğer ilim talebesi değilse. Çünkü ilmi olmayan bir kişi belli, güvenilir bir alimi taklit etmesi vaciftir. Sen hanefi, diğeri şafiyi, hanbeliyi taklit etsinler avam tabakası olarak. Gene henefi ol. Ama sana sahih hadis geldiği zaman demek ki yok ben ille de henefiyim ve deme. Bu hadis gerçekten sahih ise ve burada Ebu Hanife Rahimahullah iştihad yapıp iştihadında hata ettiyse sen Ebu Hanife'nin iştihadını bırakacaksın. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sözüne dönüş yapacağı. Çünkü Ebu Hanife de Aleyhisselam'ın sözüne bağlıdır. Onun için Ebu Hanife Rahimahullah diyor ki اذا صحيح hadis فاو مذبه Hadis sahih olursa o benim mezhebimdir. Hemen hadise uyunuz. Demiyor ki körü körüne benim görüşüme bağlı kalınız. Dolayısıyla bu kişiyi bu kişi bu meseleleri tahsil etmekten tahsil etmekten, ey bu ilmi, farz olan ilmi tahsil etmekten taviz veriyorsa abdesti sahihtir ancak bu taksirinden dolayı günahkardır. Bazı alimler demişler ki hayır. Sahih ilim varken, ey sahih hadis varken kalkıp da körü körüne bir taklidi yapıyorsa onun namazı batıldır. Ama Cumhur'un görüşüne göre alem en doğrusu da budur. Yani namazı sahihtir çünkü mukallittir. Birçok bahaneleri var. İş, şu sorunu, iş sorunu, vakit falan filan, vaktim yok, şudur budur falan filan. Çoluk çocuğu rızkıyla ulaşmak, e, rızkı için, temini için ne yapıyor, uğraşmak şudur budur. Vaktim yok diyor bahaneler. O zaman Cumhur'un görüşüne göre bu kişinin namazı sahihtir. veya da sahih hulup olmadığını ancak Allah bilir, onu hasaba çekecek kimdir? Allah Celle Celaluhu. Onu hasaba çekecek olan Allah Celle Celaluhu. O zaman biz Müslüman olarak bu dünyada sen yüzde yüz namazın batıldır demeyeceğiz. Diyeceğiz ki sen henefisin, mezhebim budur. Allah sana mübarek etsin. Senin hakkında hükmü verecek öbür dünyada Allah Celle Celaluhu bizi ilgilendirmez. Biz sana nasihat ettik veyahutta hatırlattık. Zekir inne zikraten feal müminin. Diğer hadiste inne addinun nasiha din nasihattir Veya da hatırlat zira hatırlatmak mümine fayda verir ister al ister alma alimler hatırlatırlar nasihat ederler zorla ille de amel edeceksin diye bir hayda yok sen bir davetçisin sen bir uyarıcısın sen bir müjdeleyicisin müjdeleyeceksin uyaracaksın nasihat edeceksin hatırlatacaksın uyanlar uyar uymayan uymasın. senin için bir zarar yok sen bu insanlara ac yarat, bu insanlara acıyarak Azaplanmamaları için, cehenneme girmemeleri için, cennete girmeleri için, Allah'a rızasını almaları için, sen hatırlatıyorsun, nasihat ediyorsun. İster yapsın, ister yapmazsın. Çünkü sen ille de yaptıracaksın diye bir kaide yoksa, Çünkü sen ne bir halifesin, ne de bir efendim polissin, ne de bir hakimsin, kadısın, değilsin. Sen sadece davetçisin. O zaman biz davetçiler veyahut da ilim talebeleri olarak devamlı bu tür hilafları Müslümanlara göstereceğiz. İster alsın ister almasın. Bizim için önemli değil. Bizim için veya üzerimize düşen görev nedir? Müslümanlara doğruyu ile hatayı birbirinden ayırarak göstermektir. Bak bu yanlıştır, bu doğrudur. Sen dilinde samim isen doğruya uy. Niçin bu şüphelerin atkasına, etrafında dönüyorsun? Şüpheli şeyle de Müslümanlara düşen görev nedir? Devamlı kaçınmasıdır. Ezan okumuyoruz. Öyle mi? Evet. Biz dördüncüye anlattık. Beşiliye yetişik inşallah. Vakit bittiğinden dolayı burada derse son veriyoruz. Allah Celle Celaluhu ömür ve sahat verirse inşallah önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Sa'da de vallahu alem. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. Mübarek an nebine Muhammedin ve ala aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem. Sübhanakallahu aleyhi ve sellem. Allahümme ve bihamdülü. <gülüyor> Şehad ve Allah ilahe